Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi vahde Vessalatu vesselamu ala mella nebiyye ba'de Kardeşlerim Peygamberler bize Allah Azze ve Celle'yi onun azametini hatırlatır İnsanlar Allah Azze ve Celle ile irtibatı İslam nizamı itibariyle, şeriat itibariyle irtibatı Peygamberler vasıtasıyla kurarlar Peygamberler müzelerle teyit edildiler. Onlardan sonra onların hatıraları devam etti. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, seniyyesi muhafaza edildi. Allah Resulü aleyhisselamın sünnetiyle Kur'an-ı Kerim anlaşıldı. İslam ümmeti, İslam uleması Efendimiz aleyhisselamın sünnetine nasıl alakadar gösterdiyse onunla alakalı neler varsa onlara da ihtimam gösterdiler asarına Efendimiz Aleyhisselam'ın ihtimam gösterdiler Allah Resulü Aleyhisselam'ın lihye-i sakladılar mübarek gecelerde Efendimiz Aleyhisselam'ın sakalını, lihyesini ziyaret ettiler Allah Resulü Aleyhisselam'ın hırkasını sakladılar. İstanbul'da Efendimiz Aleyhisselam'dan kalan iki tane hırka var. İkisini Devleti Aliye saklamayı, muhafaza etmeyi büyük bir şeref addetti. Özel günler tertip ettiler, onu ziyaret ettiler. O hırkalardan bir tanesini Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Ka'b bin Züheyre'ye hediye etmişti. Ka'b bin Züheyre Arabın meşhur şairiydi. Banu Suad kasidesinin sahibi olan Ka'b bin Zuheir. Allah Resulü Aleyhisselam'ın düşmanlarından Ka'b bin Zuheir. Bedir muharebesinde esir olur. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam fidye almadan Ka'b bin Zuheir'i gönderir. Medine-i Münevvereden ayrılır Mekke'ye gider. Allah Resulü Aleyhisselam Efendimiz'e söz vermişti. Bir daha sövmeyecek. Bir daha kızına, bir daha eşine, bir daha Allah Teala'nın kitabına sövmeyecekti. Hicvetmeyecekti İslam'ı söz vermişti Kab' bin Züheyr. Mekke-i Mükerreme'ye dönünce sözüne ihanet eder. Yine sövmeye başlar, söver. İslam'a karşı ordular tertip edilirken ön safta Kâb bin Züheyr var yine. Bugün Medya'nın yaptığını o gün şairler yapıyor. Mekke-i Mükerrem'e fethedilince kâb zehir kaçar, ayrılır. Peygamber aleyhisselam beni öldürür diye. Şam'a gider. Kardeşi Büce'l o da şair. Yazar der ki, Muhammed aleyhisselamın ashabı seni nerede görürlerse öldürecekler. Ona dair söylediğin o ifadelerden dolayı. Fakat eğer Peygamber Aleyhisselam'ın yanına gelirsen belki seni de affeder der. Kab bin Züheir korkuyla uzun zaman yaşayamayacağını anlar Medine'ye gelir. Sabah namazı, Allah Resul Aleyhisselam namazı kıldıktan sonra sahabe'ye döner, onlarla mülakat olur. Kab bin Züheir gelir, Peygamber Aleyhisselam'ın mesidine girer, yüzünü bir siyah şalla sarar. Namazdan sonra Fahri Kainat Efendimiz geriye dönünce Kâb-ı kalkar önüne gider. Der ki ey Allah'ın Resulü düşmanlar gelseler sizden af dileseler özür beyan etseler onlar affeder misiniz? Affederim. Peki ya ya Resulallah Bedir'de esir olan size bir daha sövmeyeceğine dair söz veren fakat sözüne ihanet eden Kaab bin Zuheir gelse ellerinize kapansa Kaab bin Zuheir'i de affeder misiniz ya Resulallah? Onu da affederim. Buyurunca yüzündeki siyah şalı açar. İşte ben o Kaab'um ya Resulallah der. Banu Suad kasidesini okur. Bir yerinde der ki: "Ukhbirtu enne Rasulallah auadni vel afu 'inda Rasulillahi ma'mul." Bana dediler ki Peygamber seni ölümle tehdit ediyor. Fakat geldim burada rahmeti gördüm. Burada bereketi gördüm ya Resulallah. اُخْبِرْتُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ اَوْعَدَنِي Kâb bin Züheyr Efendimiz Aleyhisselam'a gelir. Bu şiiri aftan sonra uzun şiirini okur. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyururlar ki ben devlet başkanı değilim ki sana saray vereyim. Şairler sultanlara, şiirler okurlar, inşaat ederler, onları överler. Sonra onlara evler, hanlar verirler, hediye ederler. Üzerinde şu cübbe var dünyalık olarak kabul edersen sana cübbemi hediye edeyim der. Kâb bin Züheyre Efendimiz Aleyhisselam omuzlarına o cübbeyi koyar. Sonra kabın nesinden Hazreti Muaviye Radıyallahu anh Efendimiz'i oradan devletleri oradan Yavuz Sultan Selim Hazretleri o cübbeyi alır İstanbul'a getirir. Allah Resulü Aleyhisselam'ın hırkayı saadeti. Şimdi onu görünce insanlar Resulullah'ı hatırlıyorlar Aleyhisselatü Vesselam'ı. Şeriat noktasında bir problem var mı? Olur mu? Niçin olsun ki? Sahabe-i Kiram Radıyallahu anhum. Enes bin Malik diyor ki bizim evde Efendimiz Aleyhisselam'dan kalma bir kase vardı. Sahabe-i kiram gelirler ondan su içerlerdi Allah Resulü Aleyhisselam'ın eseriyle teberrik olsun diye. Yahudiler zamanlarında yaşayan bir nebiden kumandan istediler savaşacaklar cihad edecekler. Allah Teala da onlara Ta'lutu gönderdi ama onlar beğenmediler Ta'lutu. Zengin biri olması gerekir dediler. Alamet istediler Allah'a zevcelle Bakara suresinde. Ve kâle lehum nebiyyuhum inne ayate mulkihi en yatiyakumut tabut fihi sakinatum rabbikum. Yani onlara bir alamet verdi Talut'un Allah Teala tarafından görevlendirildiğine işaret eden bir alamet olarak peki ne vardı tabutu getirdi ki fihi sekinetum min rabbikum ve bakiyyetum mimma terek alu Musa ve alu Harun o tabut bir sandık sandığın içinde ne var müfessirler farklı şeyler söylüyorlar ama sandığın içerisinde Tevrat var Tevratın ayetleri var. Cihad ederken öne onu koyuyorlar, ondan ruh ve mana alıyorlar. Bir de ne var? Ubakiyetun mimma tarak alu Musa ve alu Harun. Hazreti Musa Aleyhisselam'dan kalan asa var, sarık var, onun dünyalık eşyaları var. İnsanlar onları görünce Allah yolunda mücadele eden o büyük peygamberi hatırlıyorlar. Ve o sanduka, o sandukanın içinde olanlar alamet oluyorlar. Talut'un alameti. Kem min fiyetin kaliletin galebet fiyeten kesiraten biiznillah. Allah'ın inayetiyle azlar çoklara galip oluyor. İşte Talut'un ordusu. O orduda su içenler ayrıldılar. Geriye rivayet ediliyor ki Bedir asabı kadar Müslüman kaldı. Ama Calut'un ordusunu yendi, hezimete uğrattı ordu. Peki o ordunun önünde bir sanduka var. Hz. Musa aleyhisselamın hatırası var, Tevrat var. Yani bize diyor ki, Ey müminler, Müslümanlar, önünüzde Kur'an-ı Kerim olursa, sizin hayatınızda Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti olur onun hatırasına sahip çıkarsanız, hani ekranlarda adamlar, Buhari'ye hakaret eden, Müslüm'e hakaret eden, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan öfkesini Buhari üzerinden izhar eden adamlar değil de, Talut'un etrafındaki o sandukaya sadakat gösteren, Burada Allah Teala'nın kitabı var. O kitabı çiğnetmeyelim. Burada Firavun'a meydan okuyan Hazreti Musa Aleyhisselam'ın sarığı var. O baş sadece Allah Azze ve Celle'nin önünde eğilmişti. O başta olan sarık burada onu çiğnetmeyelim. Bir imam varsa peygamberle, enbiya ile insanlar, müminler buradan irtibat kurarlar. Devleti i Aliye Osmanlı buradan irtibat kurdular, çiğnetmediler. Haçova Muharebesi'nde ordu dağıldı. Padişah'ın karargahına geliyor Haçlılar. son arkadakiler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hırkayı saadetini çıkardılar, oraya götürdüler. Kâb-i Züheyre verdiği, hediye ettiği o hırka, asker diyor ki arkaya, Lojisteye kadar geldi düşman askerleri Ordu dağıldı gidiyor Kimse kalmadı Yemekhaneciler onlar kepçeleri Tencereleri aldılar Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hırkayı saadetini çıkaranlar Padişahın omuzuna Koydular onu diyorlardı ki Allah'a ve Resulüne iman edenler Hazreti Muhammed aleyhisselamın Hırkasını çiğnetmesinler Bağırıyor ordu O ifadeyi duyanlar geri döndüler Haçova hezimetten zafere dönüştü. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetiyle irtibat kurmak, onun bir hatırasını görüyorsun. Sakallı Şerif sizi onu hatırlatıyor. İdhabu bi kamil sehada falkuhu ala wajhi abi e yati basira. İdhabu bi kamil Hazreti Yusuf Aleyhisselam alın bu gömleğimi götürün, babamın görmeyen gözlerini atın. Yusuf'un ardından ağlaya ağlaya gözlerini kaybeden babamın Hazreti Yakub'un gözlerini atın idhabu bi kamil sehada ala abi yati basira yüzüne attığınız zaman babamın görmeyen gözleri görecek nasıl görüyor? Hani Peygamber asarıyla teberrük etmek şirkti kardeşim şirkti öyle diyorlar ya. Allah Teala Yusuf suresinde bize bu ayeti niye haber veriyor? Neyi söylüyor? Ey Selefi Vahabilerin anlayışlarına, masallarına kanıp da evliyaya hakaret eden aldanmış kardeşim gözünü aç. Allah Azze ve Celle Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğinden bahsediyor. Gömleğinde özelliği var? Yani Cenab-ı Hak, Hz. Yakup Aleyhisselam'ın gözlerini vasıta vesile olmadan açmaya kadir değil mi? Elbette kadir. Ama bize bir şey söylüyor. Allah yolunda mücadele eden, kuyulara atılan, Züleyhaların önünde iffetini kirletmeyen bir delikanlı, o delikanlıyı yaşatın. O delikanlının hatırası, o delikanlının gömleği, peygamber. Hazreti Yusuf Aleyhisselam ona tapmıyorlar ki. Ama Allah Teala katında o gömleğin sahibinin bir değeri var. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın gömleği babanın Yakup Aleyhisselam'ın yüzüne atılınca görüyor gözleri ayet. Tabut işte Bakara suresinde. Musa Aleyhisselam'ın sarı Efendimiz Aleyhisselam'ın lihi i saadeti. Elhamdülillah bir kardeşim haber verdi dedi ki birkaç gün önce bilmiyorum söyledim mi tekrarsa ama sınıflarda söyledim herhalde. Hocam dedi Allah Resulü Aleyhisselam'ın lihi isadeti bende var size göndersem kabul eder misin? dedim bizim için dünyada en büyük devlet olur. Resulullah Aleyhisselam'ın lihi isadeti evimizi şereflendirir, kitaplarımızı şereflendirir, odamızı şereflendirir. Ona bakınca Bedir'i, Uhud'u, Hendek'i. Ona bakınca o sarı o sarının içinde efendimiz Aleyhisselam'ın sakalını saklayıp onu çiğnetmemek için yere düştüğü zaman düşman saflarına yarıp oradan o kalan suvasın alan İslam'ın bahadırı Halid bin Velidi bize hatırlatır. Allah Resulü Aleyhisselam'ın hatıraları bunlar. Kardeşlerim, niye bunları size söylüyorum? Allah Resulü Aleyhisselam'ın İmam Buzili yine mucizelerinden bahsedecek. Kur'an-ı Kerim'de şu kadar ayet-i kerime var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mucizelerini anlatıyor. Hadis-i şerifler var, rivayetler var. Burada getirdiği rivayetlerden sahih olanlar var, zayıf olanlar var. Ama Allah Resulü Aleyhisselam mucizeleri babında zayıf olanları söylemekte de bir beyis yok. Uydurma değil onlar, zayıf olanlar. Şimdi, yani gönlünüzü, yüreğinizi, özellikle ekranlardan dinleyen kardeşlerime söylüyorum. Masallara kaptırmayın, hülyalara kaptırmayın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir rivayet var. Mevzu değilse alın, onu düşünün. Bütün onlarda bana dair, sana dair, bizim hayatımıza dair büyük dersler var. Dersler var. İşte bir tabut. Talut'un ordusu nasıl zafere gidiyor Nişan olarak Cenab-ı Hak onu gönderiyor Efendimiz aleyhissalatü Vesselam hatırasıyla Ashab-ı kiram efendilerimizin kurmuş olduğu hatıralar Bütün bunlara rağmen biz ne diyoruz Abduhu ve Evet sen büyüksün ya Resulallah O kadar büyüksün ki Büyük kelimesi benim lisanımda senin büyüklüğünü ifade edemez Yoluna anam, babam, canım, her şeyim feda olsun ya Resulallah. Senin bir sünnetine vallahi bilerek ya Resulallah bir sünnetine şunlar bunlar bize şunu bunu verecekler. Bizi şurada burada bırakacaklar diye bir sünnetine bilerek ihanet etmedik. Ama insanız, tabii ki bütün sünnetlerini yapamıyoruz. Ama hiçbir sünnetinin çiğnenmesine, Allah'ın inayetiyle, mümin olarak, müslüman olarak müsaade etmeyiz ya Allah. Yani burada o müzeler var. Onlarla irtibat kurun. O ağaçlar, bulutlar, Efendimiz Aleyhisselam'ın büyüklüğünü anlıyorlar. Ama biz oturuyoruz, neleri konuşuyoruz? Olmaz kardeşim, olmaz. Resulullah yoksa Aleyhisselatü Vesselam bu ümmet kurtulamaz. Onun için oryantalizma Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine vuruyor, sünnetine saldırıyor. Neden? Resulullah bu ümmetin önünde manasıyla varken, sünnetiyle varken bu ümmet yenilmedi. Yok şimdi bir asırdır yeniliyoruz işte. O geliyor, şu geliyor, bu geliyor bir asırdır. Bir sürü samimi olanlar da var bunların içinde. İslam mütefekkirleri çıkıyorlar, çare şu bu diyorlar. İslam sentez kabul etmez. Ya hep İslam, ya hiç İslam. Resulullah Aleyhisselam'la aşk nikahı kayacaksınız. Öyle bir nikah ki Ahmet. Hz. Ali Efendimiz, Allah Resulü Aleyhisselam Mekke-i ayrılıyor. Fakat emanetler var. Müşrikler Efendimiz'e veriyorlar yine. O saklıyor onların emanetlerini, dünyalıklarını, altınlarını. Allah Resulü Aleyhisselam ayrılırken bunlar müşrik. Alayım götüreyim demiyor. İslam, sadakat. Müşrikler, ateistler bile bizim sadakatimize şehadet edecekler. Bizim adaletimize şehadet edecekler. Bizim devlet malına, elektriğe, suya olan sadakatimize yetim malında, yetim malı noktasındaki hassasiyetimizi Allah düşmanları bile sadakat edecek. Bunlar Müslüman, bunlar da yalan, bunlar da yanlış olmaz diyecekler. Toplandılar öldürecekler Efendimiz Aleyhisselam'ı şehit edecekler Her kabileden bir adam var kan davası olmasın diye Yani kendi Efendimiz Aleyhisselam'ın ailesi Mekkelilerle hesaplaşamaz Her kabileden bir adam bir delikanlı alalım dediler Allah Resulü Aleyhisselam'ı hanesine baskın yapmıyorlar Kapıdan çıkarken saldıracaklar Evde küçük bir delik var oradan içeriye bakıyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yasin Suresi'nin ayetlerini okuyor. toprağa onların yüzünü atıyor. Aralarından gidiyor, devam ediyor. Göremiyorlar. Delikten içeriye bakıyorlar. İçeride yatakta Allah Resulü Aleyhisselam'ın cübbesini giyip yatan birisi var. Burada diyorlar, bekliyorlar. Bakıyorlar, evde diyorlar, bekliyorlar. Allah Resulü'nü öldürecek, şehit edecekler. Kapısındalar. Bekliyorlar öyle bir gece Hz. Ali Efendimiz Resulullah'ın yatağına giriyor işte. İman budur. Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetine sadakat budur. Yani bir iman, bir aşk nikahı kıyıyorsunuz. Ölüm kapıda Allah Resulü'nün cübbesini giyiyorsunuz. Onlar zannetsinler ki Resulullah Aleyhisselam içeride ölüme birkaç adım var. Çekmişler kılıçlarını Üzerine gelecekler. Orada bekliyor işte. Sahabe Efendimiz Aleyhisselam'la bu irtibatı nasıl kurdular? Kur'an-ı Kerim var, müzeler var, sünneti var. Bütün bunlarla beraber Allah Resulü Aleyhisselam'a o muhabbet onların kalplerinde, yüreklerinde zahir oldu. İşte devam ediyor İmam Buziri Rahmetullahi Aleyh. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam muzzelerine bakar. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق Câet geldi lidâvetihi onun davetine. Efendimiz Aleyhisselam'ın davetine. Zamir Allah Resulü Aleyhisselam'a raci. fa'il el-eşşâru ağaçlar. Aslında bir tane ağaç muzebi bir defa oluyor. Fakat ağacın Allah Resulü Aleyhisselam'a gelirken yürüyüşünden dolayı, hareketinin çokluğundan dolayı İmam Bûsir Rahmetullahi Aleyh burada şacara kelimesinin cemisini el-eşşâru olarak getiriyor. Peki ne halde geliyor? Sâcid Yani secdeye kapanarak değil de burada, Efendimiz aleyhissalâtu vesselâmın emrine, buyuruna, davetine icabet ettiği bir halde geliyor. Çağırınca ağaç Allah Resulü aleyhisselâmın davetine icabet etti. Ne olduğu halde yine hal, temşî ileyhi Yani secideten eşşar kelimesinden haldi. Yine Efendimiz Aleyhisselam'a temşi ileyhi ila Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ala sakin sak, gövdesi üzerinde, kökleri üzerinde, bila kademi. Yani ağacın ayakları yok, insan değil ki. Ama Resulullah Aleyhisselatu Vesselam davet edince, çağrınca ağaç, ayakları yoktu ama kökleri üzerinde ağaç yürüye yürüye kendi haliyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Onun davetine icabet etti. Kadı şifasında rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir arabi geliyor. Allah Resulü aleyhisselama diyor ki peygamber olduğunun alameti işareti nedir? Sallallahu aleyhi ve selleme Efendimiz ''Kul litilke şecereti'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yed'uuk. Söyle bu ağaca peygamber seni davet ediyor. Adam gidiyor. Ağaca söylüyor. Ağaç Allah Resulü aleyhisselamın davetine icabet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip lisan haliyle Esselamu aleyke ya Resulallah diyor. Arabi Efendimiz aleyhissalatu vesselama femurha. Şimdi ona emret yerine gitsin ya Resulallah. Efendimiz Selam vesselam diyor ağaç yerine gidiyor. Adam Allah Resulü aleyhisselamın ellerine kapanıp Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyor. İnne allâhe habbi ve nevâ Çekirdeği yaran oradan ağacı çıkaran Allah Azze ve Celle o ağacı yürütmeye kadir değil midir arkadaşlar? seni bir damla suyun içinde milyonlarca hücre var, sperm var, gözümüz orada, kulağımız orada, oradan hayvan olarak değil de insan olarak dünyaya geldik. Deseler ki bak şu bir sperm, mikroskopla şu kadar defa büyütünce ancak görebiliyorsun, onun içinde gözün var, beynin var, kalbin var, bütün organların var. Onları orada muhafaza eden, büyüten, insan olarak seni dünyaya getiren, Allah Azze ve Celle bunu yapmaktan aciz mi? Hmm. Hazret Musa Aleyhisselam, kâl elku falamma elku, sâhru âyên alnası ve sterhabûhum vjâu bîsîhir <gülüyor> âzîm. Vâuhiyna ila Musa an elq hasak. Onlar sihir yaptılar, vjâu bîsîhir âzîm, sihirbazlar. Büyük bir sihir yaptılar insanlara korku verdiler. Sonra Musa Aleyhisselam, Vahiyina ila Musa an alka asak feiza hiye telkaf ma Ne kadar o asa dev bir ejderhaya döndü. Ne kadar yalanları varsa onları yutuverdi. verdi. Bir asa. Asa bunları yapıyor Allah murad edince. Kur'an-ı Kerim'de var ayet. Peki Allah murad edince ağaç niçin Hazreti Muhammed'i selamlamasın ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi? فَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَٰى اَنِذْ رِبِّ عَسَٰى كَالْبَحَرُ Musa'ya vahyettik, asa ile vur denize dedik, vurdu deniz yarıldı, asa denizi yarıyor. Allah murad edince, Hz. Musa aleyhisselamın elinde asa denizi yarar da, Muhammed aleyhisselam için Efendimiz murad edince, Allah azze ve celle murad edince, niçin ağaç gelmesin? Arabi Müslüman olur. İmam Bu Seri rahmetullah aleyh Kadı yazın şifasında rivayet ettiği, nakrettiği ile alakalı farklı şeyler söyleniyor. ama Efendimiz aleyhisselatu vesselamın bu noktada sahih onlarca müzdesi var. Peki ağaç Efendimiz aleyhisselam'a nasıl geliyor onu anlatıyor. Peki niçin keyfiyetini anlatıyor? Bana diyor ki. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ Moda var, postmodern örtülme şekilleri var, Allah Resulü Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'in anlattığı örtülme şekli var. Bir baba olarak bana, kızıma örtüyü anlatırken, çağdaş hayatın dayatmaları var, postmodern hayatların dayatmaları var, Onları mı alacaksın? Yoksa peygamber Aleyhisselatu vesselam Efendimizin sünneti mi? Hanım kardeşim, erkek kardeşim sana söylüyor. Hangisini alacaksın? Zorlanacak mısın? Şimdi ya Resulallah bunlar bu değerler bu asırda bu zamanda olmaz mı diyeceksin? Ne diyeceksin? Ağaca bakmaz mısın? Ağaç usta bir hattat nasıl defterin kağıdın üzerine sanatını bir ayeti yazarken gösterir, izhar eder. Bakar hayran olursunuz. Ağaç da Peygamber Aleyhisselam'a doğru yürürken bir hattat gibi kökleriyle yolda la ilahe illallah Muhammedur Resulullah resmederek ona gidiyordu. Bakmaz mısın? Ağaç ona nasıl gidiyor? Peki ya sen Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetine ittiba noktasında ne haldesin? Nerede duruyorsun? Niçin için Osmanlı medreselerinde kasideyi bürde okutmuş? Neden? Devlet aileye'nin son zamanında ayrıntısını ben size anlatacağım. Hattat İstanbul'dan Zühde Efendi gidiyor. 3 yıl çalışıyor. Ravza'ya ayet-kelimeler, hadis-şerifler yazıyorlar ama kubbesine Ravza'nın kubbelerine kasideyi bürdeyi yazıyorlar. Kasideyi bürdeyi. Bu kaside Şimdi Selefiler, Vahabiler bir kısmını şirk diye silmişler. Bu var. Hala var bunlardan orada. Osmanlı'nın yaptığı yerde o kasideler, bu beyitler orada duruyorlar. Aşk var kardeşim öyle. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Hazreti Ali Efendimiz gibi aşk olmadan iman, hikaye kardeşim. Oturursun işte o adam, bu adam şunlar konuşuyorlar. Orientalizmanın ifadelerini alıyor adam sahabeyi sorguluyor kadın erkek oturmuşlar mahremiyet ayaklar altında söylemeyecek mi bunu ya herkes istediği gibi yaşıyor ya yaşıyor e benim hayatıma göre de mahremiyet haram söylemeyeyim mi kardeşim kimseye Allah'ın dinini beğendirme durumunda değiliz İslam bu kardeşim Allah Teala buyuruyor ki kullil mu'minine yeğuzzu min adam din tüccarı simsar din simsarı yanına bir tane kadın alıyor açık yerleri kapalı yerlerinden daha fazla i̇şte okusana Allah Teala'nın ayetlerini ona o haliyle İslam bu yaşantıyı kabul ediyor meşru kabul ediyor diyor kardeşim biz kimsenin Kıyafetine, örtüsüne karışmıyoruz. Ama bıraksınlar da biz de müminlere, Müslümanlara, Rabbimin kitabındaki örtüye, mahremiyete ait emirlerini, diğer emirlerini anlattığımız gibi onlarda anlatalım. Memuriyetimizin sınırlarını Rabbimin ayetleri Resulullah Aleyhisselam'ın sünneti çizer. Eğer bize bunlar anlatılmaz derlerse buyurun deriz memuriyet sizin olsun kulluk bizim nasibimiz memuriyet sizin olsun Allah'ın inayetiyle kemali izzetle ayrılırız kemali izzetle ayrılırız Allah'ın izniyle keennemâ satarat satran limâ ketebet furu'uha min bedî'il khattî fillakami mevla ya salli ve salim la Te'enneme sanki öyle bir durum var ki satarat yazdı satran müthiş muazzam bir şekilde o ağaç giderken Resulullah Aleyhisselam'a doğru kökleriyle yazıyordu lima ketebet furu'uha yani onun dallarının yazmış olduğu o şey sanki yazıyordu böyle min bedî'il hattı burada sıfatın mevsufuna izafe ediyor yani aslında el hattul bedi demek eşsiz bir hatla fil yolun ortasına yazıyordu yani o ağacın kökleri ağacın kökleri Resulullah Aleyhisselam'a giderken bir usta hatta nasıl defterin üzerine yazıyorsa onun dalları da, kökleri de yola La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazarak gidiyordu Efendimiz Aleyhisselam'a doğru. Allah Resulü Aleyhisselam'ın eşya ve hadiseyle münasebetini müzeleri bağlamında yine anlatmaya devam ediyor. Diyor ki Mithlel ghamameti ennâ sâra sâiratun harra watisin lil hecîri yani o ağaç tıpkı misal gamame, bulut gibiydi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Talip'le beraber Şam'a doğru gidiyor, Bahira manastırında. Hepsini görünce yıllarca Bahira yıllarca Arapları görürdü. Çıkmazdı ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hatice annemizin mallarıyla ticaret yapıyor. O da kervanın içerisinde. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görünce çıkıyor Bahira onları karşılıyor. Diyorlar ki işte farklı rivayetler var bununla alakalı. Neden çıktın diyor. Allah Resulü Aleyhisselam'a işaret ediyor. Diyor ki Lem yebqa hajarun vela şecerun illa harra Yani o gelirken bakıyordum. Hiçbir taş yoktu, hiçbir ağaç yoktu ki ona secde etmesin. Secdeye kapanıyorlardı. Her şeyi tesbih ediyor. Yani e, o kendi zaviyesinden Bahira anlatıyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Aleyhisselatü Vesselam giderken onlar fark etmiyorlar ama Bahira fark ediyor. Bir bulut var, sallallahu aleyhi ve sellemi gölgeleyen bir bulut. Neden? Onun yüzüne bakıyorlar. Onun hakikatini görüyorlar. Bulut onun hakikati içinde kayboluyor. Onun hakikati zarfında kayboluyor. Ama Bahira Efendimiz Aleyhisselam'ı daha görmemiş. Bulutu görüyor, bir bulut. Duruyor, biri durunca duruyor. Biri gidince gidiyor. Mislal gamame enna sahra yani o nereye giderse sairatun yani hiye sairatun müftedası mahzuf bir haber. O da oraya gidiyor, oraya doğru hareket ediyor. Takiihi onu koruyor, koruyan bir bulut, koruyan bir bulut. Harra watii sin burada Fırın anlamında fırın wattıys istiare var güneşi fırına benzetiyor böyle çok yanmış bir fırın harrawatıysin yani onu fırının istiare var güneşin sıcağından koruyor lil hecir hecir yani günün ortası öğle vakti hemi yani onu böyle kızdığı anda fırın kızdığı anda onu hararetinden koruyan bir bulut gibi. O nereye hareket ediyorsa bulut da oraya doğru hareket ediyor. Bahira onu görünce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyüklüğünü o büyüklüğün önünde teslim oluyor. Aksamtu bil kamiril munşakki en lehu min kalbihi nisbeten mabrurel kasmi Mevla'ya ve ala Aksam tu yemin ettim, kasem ettim, bil kamer aya Eğer üç günden önce olursa ay hilal denir Üç günden sonra olursa kamer denir Aksam tu bil kamer, kamere yemin ettim fakat müminler Allah azze ve celle'den başka kimseye yemin edemezler. Men halefe bi gayril Fakat fekad buyuruyor efendimiz aleyhisselam. Kim men halefe bi kim Allah'tan başkasına yemin ederse yani o müşrik olur. Neden? Yeminde tazim var. Müminler sadece Allah azze ve celle'yi ederler. Peki burada İmam Buhu'si'di aksamtu bil kamer diyor. Muzafı mahzuf. Yani اَقْسَمْتُ بِرَبِّ الْقَمَرِ Kamerin Rabbine yemin ettim. Ya da كَلَّا وَالْقَمَرِ Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle kendi yemin eder. Eşyaya yarattıklarına yemin eder. Ama biz edemeyiz. Biz sadece Allah Azze ve Celle yemin edebiliriz. Ya da hikaye ediyor. Allah Azze ve Celle kamere yemin etmişti. O yemini alıyor buraya koyuyor. Aksem tu bil kameril, munshak yarılan o kamera, iktarı beti saat ve munshak al elini kaldırıp parmağını kaldırıp, Efendimiz Ali bir müze olarak yardığı o kamera, yemin olsun yarılmış kamera. enne ne lehu lehulü al kamer. o kamerin var min kalbi min kalbi Rasulullah. Efendimiz Aliyullahın kalbi kalbiyle nisbeten bir münasebeti var. Yani o yarılan kamerin Allah Resulü Aleyhisselamın kamer gibi olan kalbiyle ile bir münasebeti var ki mabururat el Yani burada aksamutu yeminen demek. O mabururat el on muhsufu mahzuf. Yani böyle e, gerçek doğru bir yemin olarak yemin ettim ki içinde hiç hata olmayan sadık bir yeminle yemin ettim ki Resulullah Aleyhisselam'ın kalbinin Efendimiz Aleyhisselam'ın kalbinin e, yarılan ayla bir münasebeti var aralarında bir bağ var neden bunu söylüyor? çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Buhari'nin rivayeti, Müslim'in rivayeti çocukken kalbi yarılmıştı Cibril Emin geldi, Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın kalbini yardı. Oradan bir alaka çıkardı. Sonra buyurdular ki, ''Hazâ haddu şeytâni minke bu şeytanın senden olan payıdır.'' Onu temizledi. Yani insan, e, Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam Allah Azze ve Celle vahye hazırlıyor. Kalbini vahye hazırlıyor. Vahye muhatap olmaya hazırlıyor. O kalbinde bir operasyon vardı sallallahu aleyhi ve sellemin o kalbin sahibi de Allah'ın inayetiyle ay üzerinde bir operasyon yaptı ayda o imza duruyor Efendimiz Aleyhisselam imzası ayın fotoğrafını çektikleri zaman o ortasında sanki böyle yarık gibi bir hal var Efendimiz Aleyhisselam'ın yarmasından sonra allah Alem toparlanması Enes bin Malik Radıyallahu anh diyor ki biz de Allah Resulü Aleyhisselam'ın sadrında ben o yarılmanın izini onun imzasını görmüştüm. Efendimiz aleyhissalatü vesselam muzeleri, sünneti ve bize bıraktığı kitabı, Allah Teala'nın kitabı, bütün bunlar bağlamında baktığımız zaman, bu ümmetin delikanlıları, Efendimiz aleyhisselamla yeniden, Hazreti Ali Efendimiz gibi aşk nikahı kıyacaklar. Ölümün mukadder olduğu yerde bile, muhakkak olduğu zamanlarda bile, onun yatağına girdiği gibi Hazreti Ali Efendimiz Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine muhafız olacaklar. Estağfurullah ve tubiley ve hamdülillahi rabbil alamin.